يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محتثاتها カルディスティルム、アサラムアレイコン、ワラ ل マトゥ・ラハマ م ゥ・バラカー وبركاته ム、ラハマティバ・バラケティ、ウザン・ゾウスン。カルディスティ m a m、uh. b u k h a r i r a h i m ラ h、ah、u l l a h ı n ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Mufred adlı kitabımıza devam ediyoruz. Bugün itibariyle 558 numaralı hadise ulaştık. Elhamdülillah. Evet, 558 bab başlığıyla insanın kendisine zulmedenden intikam alması. Hazreti Ayşe Redollahu Han'dan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ulaştı. İşte Zeynep bin Diçaj karşında kendini savun duyurdu. Hazreti Zeynep bir gün öfkeli bir şekilde ve izin almadan Hazreti Ayşe ile Dullah Hanı odasına girdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o odadaydı. Hazreti Zeynep önce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sonra da Hazreti Ayşe ile Dullah Hanına çıkıştı. Rasulullah hiç cevap vermeden Hazreti Ayşe ile Dullah Han'a işte Zeynep kendini ona karşı savun dedi. Hazreti Aisha ne dolaylı olarak kendini savundu. <gülüyor> Hazreti Zeynep'i susturdu. Bu esnada da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bu durumla gülümseyordu. Evet. 559 nasıl? Hazreti Peygamber Hanlar kız Fatma Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem onları gönderdi. Fatma içeri、şey、girmek gibi... istiyordu. Onu da okuyalım 559 çünkü birbirleriyle bağlantılı iki rivayet.、Tamam. Ee... Hazreti Aisha radiallahu anh öyle demiştir. Peygamber salallahu alaihi vesellem'in hanımları kızı Fatma radiallahu anh, Peygamber salallahu alaihi vesellem'e gönderdiler. Fatma radiallahu anh içeri girmek için babasından izin istedi. Peygamber salallahu alaihi vesellem, Aisha radiallahu anh ile beraber bir çarşaf veya bir battaniye içindeydi. Hazreti Peygamber salallahu alaihi vesellem Fatma radiallahu anh hemen izin verdi. O da içeri girip şöyle dedi: Senin hanımları beni gönderdiler. Evet kufa'nın torununu Aisha radiallahu anh hakkında senden adaletli davranmanı istiyorlar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Kızcağızım, benim sevdiğimi sen sevmez misin?'' dedi. Fatıma radallahu aleyhi ve sellem ''Evet, severim'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''O halde bu Ayşe radallahu aleyhi ve sellem'' o halde bu Ayşe radallahu aleyhi ve sellem'i sev dedi. Bunun üzerine Hz. Fatıma radallahu aleyhi ve sellem kalktı ve diğer hanımlarının yanına çıktı, durumunu ve konuştuklarını onlara anlattı. Hanımlar Fatıma radallahu aleyhi ve sellem ''Sen bize hiçbir yarar sağlamadın'' hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tekrar gitti dediler. Hazreti Fatma Adolaht, Allah'a iman olsun ki bu konaktında asla bir daha onla konuşmam dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Salallahu Aleyhi Ssalem hanımı Zeynep Etiçay Adolahta gönderdiler. O da içeri girmek için izin istedi. Hazreti Peygamber Salallahu Aleyhi Ssalem ona hemen izin verdi. O da aynı şeyleri, aynı şeyleri Hazreti Peygamber'e söyledi. Salallahu Aleyhi Ssalem. Zeynep Adolaht bana kötü şeyler söylemeye başladı. Ben de Hazreti Peygamber Salallahu Aleyhi Ssalem'e bana ona cevap vermem için izin verir mi diye bakmaya başladım. Nihat anladım ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim kendimi savunmamı çirkin karşılamayacak. Ben de Zeynep'e radallahu anh cevap vermeye başladım. Ona konuşması için fırsat vermedim ve galip edilip onu susturdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi sonra dedi ki dikkat edin bu Ebu Bekir radallahu anh'ın kızıdır. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <Gülüyor> ...siz neyi şerh ediyorsa adresi anlamak için. <gülüyor> Anladınız mı rivayeti? Evet. Hocam soruyu anlayamadım. Evet. Böyle başlıyaydı şey mi? Durmü dedi. İnsan kendisine zümbelede tam olması... ...biri anlattı. İç tane mi? Değil mi? Aşi kelimesi. Aslında çok kolay. Mesele şu kardeşlerim. Eee... Biliyorsunuz Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birden fazla hanımı vardı. Ki vefat ettiğinde Aleyhisselatü Vesselam tam dokuz tane o anda yaşayan hanımı vardı. Yani toplamda on bir diye biliyorum ama yaşadığı yani vefat ettiğinde dokuz tane nikahlı eşi vardı. Tabii kardeşlerim çok eşlilikte her zaman hanımlar arasında bir rekabet vardır. Burada da、e, hanımları İçerisinde Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam en çok kim severdi? Ayşe Hanımı. Ayşe Hanımı severdi. Ayşe Hanımızdan önce biliyorsunuz Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Hazret Hatice Radya Allahu Anh'a Anamız ile evlendi. Ve o vefat edinceye kadar da başka bir hanımla ne yapmamıştı? Evlenmemişti. Ta ki Hatice Anamız vefat edinceye kadar ki gerçekten Hazret Hatice Radya Allahu Anh'iyi Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam çok severdi. カリス k az,、e, beş ayetini indirip sıkıp <g ül üyor> oku dediğinde ben okuma bilmem deyip üç kere sıktığında oku yaratan Rab'binin adıyla oku ayetlerini indirince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam korkuyla ne yapıyor? dehşete kapılıyor. Çünkü ilk defa gördüğü bir olay. Bu olay karşısında dehşete kapılıyor ve hemen ne yapıyor? Evine gidiyor. Ve evinde Hazreti Hatice radıyallahu anha var ve hemen evine gidip tir tir korkudan titriyor ve zemmiluni zemini beni örtün beni örtün diyor. Daha sonra o titreme geçtiği zaman işte Hatice anamız ona bazı şeyler söylüyor. Sen diyor korkma, sen muhakkak ki yetimi yedirirsin, akrabaana iyilik edersin, yolda kalmışa yardım edersin. Allah senin gibi birisine ne yapmaz, yüzüstü bırakmaz diyerek teselli eden ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a ilk ilman eden kadındır. アゼタティジェー radiallahu anhār。 アシャナムゼーク、ロディア・ラハンハン、ベンドゥー、アラハスー、アス s ィア・サラウン、ハノムナ・リチャルス、ネンチューハティジェクスカンドゥー、ハルビキウェファティッチ。ヤネ、アゼタティジェワーケン、ネアンシェワーデ、ネゼイネビワーデ、ネバシカセ、イキンセヨクトサザザティジェワーデ、ウルミシベリア・アシャナムスカスカネル、チューブンドゥー、アラハスーラトウェスサラウネザマンドゥー、アゼタティジャナムズンドゥー、ロディアラハンハン、ビアルカティジェイクスカ Hemen bu Hatice'nin arkadaşı değil mi der diyor. Hemen gider ona ikram ederdi. Ona halini hatırını sorardı. Veya evde bir kurban bir şey kesilse bir hayvan kesilse hemen ondan bir pay ayırır ve Hazreti Hatice'nin arkadaşlarına gönderirdi diyor. Ve Hazreti Ayşe Hanım'ız kıskanç birisi. Arkadaşlar kardeşler bu olayda hanımları arasında geçen bir kıskançlık vakası. Bunun da alakalı diyorlar ki Ki Hazreti Fatima, Rabbil Allahu anha, Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselamın biricik kızı. Ki kendisinden sonra yaşayan tek evladı Hazreti Fatima Rabbil Allahu anha'dır. Ki o da alt ay sonra vefat ediyor.、Bir、diğer altı çocuğu da Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselamın hep ne yapmıştır daha hayattayken vefat ediyor. Nasıl? Hepsi şeyden sadece İbrahim şeyden, Maria'dan. Bütün Maliyeden. Evet. Yoksa... Tabi eşi hanımı, hanım olarak kalıyor. Ben hanım diyebiliyorum ama ben hanımı diyebiliyorum. Evet. Kardeşler,、e, hanımları toplanıyorlar. Diyorlar ki, ki Hazreti Ayşe hanımıza karşı yapılmış bir olay bu. Diyorlar ki, sen git Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam'a babana ve、e, bizimle Hazreti Ayşe arasında adaleti sağlamasını söylerdiyor. Kardeşler, buradaki adaletten kast、e, sevgi ile alakalı. Ki Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam、e, hanımları arasındaki davranışı veya onların arasında, onların yanında geceleme vesaire şeylerde adaleti sağlayan birisiydi. Ki Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselamın, Aleyhisselatu Vesselamdan bunun、e, aksinde bir şey ne yapılamaz, asla vasıla düşünemez. Çünkü Allah Rəsulü Sallam göktekinin emini benim diyor. Aynı zamanda eşleri arasında da adaleti sağlayan Allah Rəsulü Sallam sağlamıştır. Yalnız hanımlarının isteği sadece sevgide adaleti sağlamak adına Hazreti Fatıma radıyallahu anhayı hanımlarına şey Allah Rəsili aleyhissalatu vesselam'a、e, gönderiyorlar. Bu esnada ki kardeşlerin burada Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam Hazret Hatice anamızı radıyallahu anhayı diğer hanımlarına göre çok daha fazla seviyordu ki sevgide asla ve asla muhabbet、e, muhabbette sevgide asla ve asla ne yapamazsınız adaleti sağlayamazsınız ki insan buna güç yetiremez kardeşlerim düşünün insan kendi hanımları arasında çok eşlilikte olsun veya kendi çocuklarında veya kendi dostları arasında veya akrabaları arasında dahi ne yapamaz. Sevgiyi asla ve asla adaletli olamaz buna gücü yetmez ki Allah da bundan sormuyor kardeşlerim ki bu rivayette onu anlatan rivayetlerden bir tanesi gibi hiç kimse bunu güç yetiremez yani sevgide adaleti sağlayamaz ve Hazreti Hatice Hanı diyor Allahu Aha Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geliyor ve diyor ki ey Allah Resulü hanımların kendi aralarında şu Abu Kuhafenin Allah, e, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı、e, Ayşe radıyallahu anh'a'yı kastediyor. Onun arasında adaleti sağlamanı istiyorlar. Yani sevgide, muhabbette eşit olmanı istiyorlar. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Ey kızım sen benim sevdiğimi sevmez misin? Severim ey Allah'ın Resulü diyor. Ve ondan sonra da、Had e, Hatice, e, Fatıma radıyallahu anh'a ne yapıyor? tekrar çıkıyor ve hanımlarına olan olayı haber veriyor. Diyorlar ki hanımları sen bizim istediğimiz bir şey yapmadın. Tekrar geri dön dediklerinde Hazreti Fatıma radıyallahu anha tekrar ne yapmıyor? Geri dönmüyor. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sen de benim sevdiğimi sevmez misin? Evet dediğinde öyleyse Ayşe'yi sen de sev diyor. Radıyallahu anha'ya. Ondan sonra Ee, hanımları tabi durulmuyor. Daha sonra neredeyse sevgide Ayşe anamızla eşit olan veya makam olarak eşit olan Zeynep radıyallahu anha'yı tekrar Allah Resulü aleyhissalatu vesselama gönderiyorlar. O esnada、e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da Ayşe radıyallahu anha bir örtünün altında yatıyorlar. Daha sonra diyorlar ki tekrar Zeynep gittiğinde ey Allah'ın Resulü şu Ebu Kuhafen'in kızıyla yani Ayşe radıyallahu anhıyla hanımların arasında sevgide adaleti sağla dediğinde, bu sefer Hazreti Zeynep radıyallahu anh'a dönüyor, Ayşe anamıza sert sözler, ağır sözler söylemeye başlıyor. Kardeşlerim, bir rivayette Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Zeynep radıyallahu anh'a anlatarken diyor ki, Ben diyor din işlerinde onun kadar hayri seven birisini görmedim diyor. Doğru sözlülüğünde Allah'tan en çok korkan olmasında, akrabaya iyilik kesmesinde, bolca sadaka vermesinde ben diyor onun gibi birisini görmedim ki Zeynep radıyallahu anh'a da böyle birisiydi ancak diyor bir kısırı vardı. Çok çabuk sinirlenir, çok çabuk öfkelenirdi, kötü sözler söylerdi ama hemen öfkesi de çabuk geçer ve onda ısrar etmezdi diyor. Tabi ki kardeşlerim her insanın çok güzel tarafları, çok güzel meziyetleri olduğu gibi insanın、e, hoş olmayan tarafları da var. Ki Hazreti Zeynep radıyallahu anhada çok sabuk öfkelenen, o öfkesiyle kötü sözler söyleyen ve ondan sonra da o hal üzere ısrar etmeyip, E, geri dönebilen özür dilemesini binebilen bir kadın imiş Allah ondan razı olsun annelerimizden Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın hanımlarından paksevcelerinden bir tanesi. Daha sonra Ayşe anamız Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın gözüne bakıyor yani izin versin de Zeynep radıyallahu anhaya ne yapsın cevap versin sözlü olarak Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamdan Buna yakın bir şey alınca hemen Ayşe radıyallahu anh'a da Zeynep anamıza radıyallahu anh'a söz söylemeye başlıyor ve ona galebe çalıyor. Zeynep anamız da radıyallahu anh'a da çekip gidiyor. İşte diyor bu, Ebu Bekir'in kızı diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Anladınız mı olayı? <gülüyor> Açıklandı mı? Anladın mı? <gülüyor> evet. Tardeşlerim bu eee Çok eşlilikte olan şeylerden bir tanesidir ki çok eşlilikte kocanın hanımlara arasında bu tür şeyleri göz etmesi gerekir. Her ne kadar insan sevgide, muhabbette adaleti sağlam sağlayamasadaki bu mümkün değildir. En azından fiillerde ve gecelmede bunu ne yapması gerekir? Yerine getirmesi gerekir. Bizim toplumumuzda, Türkiye'de Türk toplumumuzda çok eşlilik、e, fazlaca yayılmış bir şey değildir. Doğu'da olan bir şeydir. Özellikle Araplarda bu çokdur. Ama maalesef bizde mesela、e, Suud'da Nurun Al-Adderp diye bir program vardı. O programda、e, büyük şehirler, hocalar çıkardı. Orada da、e, canlı radyo şeyinde programında、e, sorular gelirlerdi. Ve maalesef Araplar arasında evlilikle alakalı öyle sorular gelirdi ki kardeşlerim ve şehirler hep nasihat ederlerdi. Gelen sorulardan bir tanesi işte ben kocamla 20 yıldır 30 yıldır evliyim, sonra kocam gitti genç bir bayanla evlendi ama bizi tamamen yanımıza gelmez olduğu işte bize uğramaz olduğu gibi birçok maalesef sorunlar yaşadıklarını söylüyorlardı ve şehirlerde onlara hep bu yönü nasihat ediyordu. Yani Allah'tan korkmalarını ve gecelemede olsun, diğer fiillerde olsun eşitlik sağlamalarını, adaleti sağlamalarını ama sevgide asla ve asla adaleti sağlayamadıkları konusunda Allah'tan korkmalarını tavsiye ederlerdi. Evet. Çok eşitlikte dikkat edilmesi gereken mesele geceleme ve yapılan e, e, fiillerdir. Ama sevgide, muhabbetle asla bunu ne yapamazsınız? Sağlayamazsınız. Evet, 561. Felaket ve açlık zamanında iyilik yapmak. Ebu Hüreyye'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Medine'li Müslümanlar, Peygamber Salallahu Aleyhi ve Sellem'e hurma bahçemizi bizimle Mekke'den hicret eden muhacir kardeşlerimiz arasında faalettir dediler. Hazreti Peygamber Salallahu Aleyhi ve Sellem, hayır olmaz buyurdu. Bunun üzerine ensar muhacirlere ulaştı. O halde bakım ve sulama işlerim siz üstlerim. Biz de sizleri ürünlere ortak edelim dediler. Onlar da peki işittik ve kabul ettik dediler. Evet. Kardeşlerim, ee, muhacirler biliyorsunuz. Mekke'den Medine'ye hicret eden Allah için bütün her şeylerini, vatanlarını, bütün mal varlıklarını terk edip, Medine'ye hicret eden kimselerin adı neydi? Muhacirdi. Ensar ise yardım eden manasında Medine'li Müslümanlara verilen isimdi. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birazdan da rivayet gelecek. Medine'li, Mekke'li muhacirler ile Medine'li Ensar'ı birbirine kardeş yapmıştı. Öyle ki Medine'li Ensar, Medine'li Müslümanlar bu muhacirlere sahip. Gereken önemi göstermişler, gereken bütün yardımları yapmışlar, evlerini onlara açmışlar. Hatta bu rivayette olduğu gibi ki Medine ehli tarla süren, tarla eken, ekin eken, ziraatla uğraşan bir uğraşan insanlardı ve gelip Allah Resulü Aleyhisselat Huwselama, ey Allah'ın Rasulü, Muhacir kardeşlerimize işte ne kadar dönüm arsamız varsa yarısını onlara verelim teklifinde bulunduylar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kabul etmiyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte ileride、e, fetihlerin olacağını ve bu fetihlerle birlikte insanların mala kavuşacağını bildiği için onlara izin vermemiş. Lakin、e, işte onların da muhacir kardeşlerimiz, kardeşlerinin ensara tarlada yardım etmeleri yani sulamada,、e, işte、ekinde, biçmede yardım ettikleri takdirde Ürünün yarısını onlara vermeyi teklif edilmiş, onlar da semâna ve ataâna işittik, itaat ettik diyerek ne yapmışlardır? Allah nasuolu aleyhisselatü vesselamın bu teklifini bir yerde kabul etmişlerdir. Kardeşlerin bab başlarına baktığımız zaman kıtlık zamanı ve açlık zamanında insanların yardımlaşmalarıyla alakalı bir bab getiriyor İmam Bukhari rahimullah ki ikinci babda onun ikinci hadiste. Onunla alakalı ki burada hiç, hiçbir şeyleri olmayan, her şeylerini kendi memleketlerinde terk etmiş olan muhacire kapılarının sonuna kadar açmışlar ve her şeyde onlara ortaklık. Yani eğer biz toksak siz de tok yaşarsınız. Eğer bir, biz açsak ne yaparsınız? Siz de aynı şekilde aç kalırsınız diyerek tamamen yüreklerini, kapılarını ensar muhacire açmıştır. Allah onlardan uyarır. Ee, razı olsun ki burada da Allah Azze ve Celle Vastainu ve Ta'avanu Alil Bir Rıvat Takwa iyilik ve takva üzerine yardımlaşın diyor Allah Azze ve Celle işte ensar bu ayeti en güzel şekilde Allah Azze ve Celle'nin bu emrini en güzel şekilde yerine getirmişlerdir ki 562 numaralı rivayette bunu gösteren rivayetlerden bir tanesi. Evet. Abdullah İbni Ömer'in haber verdiğine göre şiddetli bir kıtlık ve felaket senesi olmuştu.、Evet. Bu yıla açlıktan dolayı insanların kendileri kül rendi gibi olduğu için kül、e, kıtlık senesi denmiştir. Babam Hazreti Ömer radıyallahu anhu develer, develer bütün、e, ekili ve güvenli arazilerden elde edilen buğday ve zeytinyağı gibi、e, yetekçide bedevilere yardım elini uzatma konusunda büyük gayret göstermişti. Bu kırkız sebebiyle bütün etili ve verimli topraklar kurulmuştu. Bütün bu çabalarından sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dua için kalkıp şöyle dedi. Allah'ın bu insanların rızıklarını dağların başlarında yarat. Allah da onun ve Müslümanların duasını kabul etti. Yapılan bu dua vesilesiyle bereketli yağmurlar yağınca Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dedi. Allah'a hamdolsun, Allah'a yemin olsun ki, Eğer Allah bu felaketi üzerimizden gidermeseydi, maddi imkanı yerinde olan Müslümanların evlerine ev halkının sayısı kadar fakirleri yerleştirirdim. Böylece bir kişinin idare ettiği yiyecekten, iki kişi faydalanarak açlıktan korkulurdu. Evet, Hazreti Ömer radiyallahu anhu zamanında bir kıtlık meydana geliyor kardeşler. Ki Hazreti Ömer radiyallahu anhu da, ta badiyelere yani köylere kadar en ufak en uçra köşelerde yaşayan insanların yanlarına giderek onların sıkıntılarını giderme adına onlara ne yapmıştır ihtiyacını sormuş ve gidermeye çalışmıştır. Fakat ne zamanki artık tamamen kıtlık meydana gelmiş Hazretü Ömer Rədiyyallahü Anhu Müslümanlarla birlikte Allah Hazre ve Celleye yağmur indirmesi için dua etmiş Allah Hazre ve Celle de onların duasını kabul ederek ne yapıyor yağmur indiriyor ve tekrar bereket meydana geliyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin yardımından sonra Ömer radıyallahu anhu Allah Azze ve Celle'ye hamd ederek ne yapıyor? Elhamdülillah diyor. Demek ki kardeşlerim Allah'ı övme ve başa güzel bir şey geldiği zaman Allah Azze ve Celle'nin bir nimeti hoş bir şey geldiği zaman Müslüman ne dermiş? Elhamdülillah. Yoksa Daha önceki derslerde、e, işlediğimiz gibi, işte bu benim ilmim sayesinde oldu, bu benim çalışmam sayesinde oldu. Ne yapamaz? Bir Müslüman diyemez kardeşlerim. Eğer başınıza gelen bir nimet varsa, muhakkak o yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'dendir. Ve o nimetle sevinin diyor Allah Azze ve Celle. Ve Ömer elhamdülillah diyor. Allah yağmuru indiriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'unun ve beraberindeki Müslümanların duasını kabul ediyor Allah azze ve celle. Yağmur indiriliyor elhamdülillah. Eğer diyor böyle olmasaydı hali vakti yerinde olan ailelere giderdim. Ve aile sayısınca kaç kişi var içeride beş kişi. Ve beş kişiyi daha o insanlara verirdim fakirleri verirdim. Ve onları yedirmelerini isterdim. Çünkü rivayette diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir kişinin yemeği iki kişiye yeterdir. İşte bu hadise binaen Hazret Ömer Radyallahü Aazinhu eğer diyor Allah Azze ve Celle yağmuru indirip kıtlığı gidermeseydi durumu iyi olan yani evinde yemeği içi, içeceği olan kimselere ailesi adedince beş kişisize beş, on kişisine on fakirlerden onlara verirdim de. Onlar da onların yediğinden yerlerdi. Çünkü bir kişinin yediği iki kişiye yeter diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Burada da Ömer radiyallahu anhunun kendi riayetinde kendi elinin altında olan kimseleri koruyup gözetmesi ve onlara yardım etmesini anlatan rivayetlerden bahsediyor. Bir tanesi ve kıtlık zamanı geldiği zaman Müslümanlar hakikaten ihtiyaç içindeyken nedir Müslümanların birbirleriyle yardımlaşmaları, birbirlerinin sıkıntılarını gidermeleri ve yemeklerini paylaşmaları gerekir kardeşlerim ki İslam'ın özü budur, Muhacirin ensarın yaptığı da budur. Allah onlardan razı olsun. Evet 563. Selemin İbn-i Akva'dan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kurbanlarınızda dikkat edin. Hiçbiriniz üç günden daha fazla kurban etinden hiçbir şey evinde bırakmasın. İhtiyaç sahiblerine dağıtılsın. Ertesi yıl olunca sahabeler, ey Allah'ın Resulü, kurban etlerimizi geçen yıl yaptığımız gibi yapalım mı? Dedik, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu yıl yiyin ve biriktirin. Çünkü geçen yıl insanlar sıkıntı içindeydi. Ben onlara yardım etmenizi istemiştim. Evet. Ee, kardeşlerim kurban kesildiği zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o sene Müslümanların üzerinde olan kıtlık <gülüyor> ve ihtiyaç içerisinde olmaları sebebiyle durumu iyi olup da kurban kesen Müslümanlara Hiç kimse kurbanını 3 günden fazla evde kurban etini evde bulundurmasın. Yani fakire fukaraya dağıtsın. Onlarla birlikte yesin diyerek emrediyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ki o sene bütün Müslümanlar kestikleri kurbanları hem kendileri yiyorlar hem de ihtiyaç içinde kurban kesmeyen Müslümanlarla dağıtıp onların da et yemelerini sadece et değil yani yeme ihtiyaçlarını dağıtıyorlar. gidermelerini sağlıyor. Bu o seneye ait, gelecek sene geldiği zaman tekrar bir kurban gününde yine Müslümanlar kurbanlarını kesiyorlar ve diyorlar ki, ey Allah'ın Rasulü, bu sene de aynı üç günden fazla etlerimizi bulundurmayalım mı, saklamayalım mı diyerek Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldiklerinde Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bu geçen seneye hastı, özelde Çünkü o sene bir meşakkat vardı, bir kıtlık vardı, insanların durumu azdı, insanlar açlık içerisindeydi. Şimdiyse ne yapabilirsiniz ki o zaman takillere yardım etme adına Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kurban etini üç günden fazla beketmeyi yasaklamıştı. Ama artık ne yapabilirsiniz? Hem etinizi kesin etinizinde liyin yedirin ve de ne yapabilirsiniz? Saklayabilirsiniz emrini. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vermiştir. Bu o seneye özel bir şeydi. Bir sebebe binaen Allah Resulü Vesselam yasaklamıştı. Ondan sonra dileyen ne yapmıştır? Kurbanını kestikten sonra hem yemiş hem fakirlere yedirmiş hem de ne yapmıştır? Kurban etini saklamıştır. Ki en son emir de budur kardeşler. Çünkü bazıları bu rivayeti yanlış anlamışlar. Ee, üç günden fazla kurban etinin saklanmayacağı hükmünü çıkarmışlardır ki bu böyle değildir. Üç günden fazla hem saklana da ne yapabilir bilinir. Fakat Allah Resulü Selam o seneye özel bir emirle、e, yasaklamıştır. Sonra da o yasağı kaldırmıştır. Evet. 564 İnşallah babası Rada'la Urba'da rivayet ettiğine göre şöyle varmıştır. Muharebenin yanında oturuyorduklar. Doğal. O kendi kendine söyledi. Sonra kendi kendine yine daki şöyle dedi. İnsan tecrübe kazanmadıkça güzel ve yumuşak kuyru olamaz. Bu sözü üç defa tekrar etmişti. Bir daha okar. Başlıyor. Yok. En, sahip... en son sözü. En son sözü. İnsan. İnsan tecrübe kazanmadıkça güzel ve yumuşak kuyru olamaz. Bu türde üç defa tekrar etmiştir. İnsan tecrübeli olmadıkça veya tecrübe kazanmadıkça yumuşak、yani、yumuşak kuyulu olamaz. olamaz. Anladınız mı kardeşler bu sözü? Bu Muaviye radıyallahu anhunun sözüdür. Düşükte mi tecrübe alır diyorsunuz? Yok. Yani kardeşler yumuşak kuyulu olmak. İnsanlara veya işlerde teenniyle davranmak, emin adılmanla ilerlemek ve yumuşak olmak ve bunlara bağlı olarak Muavver radıyallahu anh'a diyor ki, bunlar tecrübeyle elde edilir diyor. Yani nasıl? İnsan yaptığı hatalarla ne yapar? Tecrübe sahibi olur. Tecrübe nedir? Yaptığınız hataların bir bileşkesi değil midir veya yaptığınız hatalardan bir ders çıkarma değil midir? Helim, helim dediğimiz şey nedir? Yumuşak başlı olmaktır, yumuşak davranmaktır, sözde ve amelde ve teenniyle davranmaktır yine. Yani emin adımlarla acele etmeden, öfkelenmeden teenniyle davranmaktır. Öfkel şeytandan, teenni ise kimdendir? Rahmandandır. Şimdi düşünün. Öfke yumuşak huylu olmanın zıttı nedir? Çünkü her şey zıttıyla kaimdir. Sert, kaba ve aceneyle davranıp öfkeyle kalkıp ne yapmaktır? Zararla oturmaktır. Şimdi düşünün. Öfkelenen bir insan eğer öfkesinin kendisine tecrübeyle zarar verdiğini tecrübeyle anlar ve yaşarsa ne yapar? Yumuşak huylu olmayı tercih eder. Eğer bir olaya siz sertlikle, öfkeyle müdahale ederseniz, belki de çok kolay olabilecek bir işi ne yaparsınız, yokuşa sürersiniz, belki de olmamasına、e、kadar gider mesela, ufak veya büyük. Ama edindiğiniz tecrübeler karşılığında sayesinde yumuşak huyla, güzel sözle, tatlı dille meseleyi hallederseniz ne olur? Olay kolayca halle olduğunu görürsünüz. Yani düşünün, biz esnafız mesela, bir müşteri geldiğinde, müşteriye bir sert davranın, bir de yumuşak güler yüzle davranın. Ne yapar? Yumuşak davrandığınız zaman almayacak bile olsa adam gelir ne yapar? Sizden o malı alır. Ama bir sert davranın, ne yapın veya asık suratlı olun, adam alacaksa bile ne yapar? Çeker gider. O yüzden diyor, yumuşak huyluluk. ancak tecrübeli kimselerin işidir diyor Muhafaya radıyallahu anh. Güzel bir tespit değil mi kardeşler? Yani hakikaten. Yani hayatta elde edilen tecrübeler sayesinde insan yumuşak huylu olmayı öğrenir kardeşlerim. Çok güzel bir nasihat. Evet. Öfke şeytandan teenni ise yani işleri düşünerek ee, halletmek Rahman'dandır kardeşlerim. Güzel bir söz. Evet. Ee, yumuşak huylu olmak ancak tecrübeli kimselerin yapabileceği bir şeydir. Evet. 567 66 bende yok. Şey, 65 ve 66 ee, ben bakmadım. Aynı şeyde mi yoksa farklı şeyler? Başka bak Allah için kardeşlerine Ben bakmadım çünkü rakamlara dikkat etmedim. 565 ve 566 baktınız mısınız? Zayıf mı? Zayıfmış, evet. 567 alalım. Ben bazen bakmıyorum kardeşler, rakamlara dikkat etmiyorum çünkü elimdeki kitap sadece sahipleri aldığı için bazen geçiyorum rakamları bazen şey yapmıyorum direkt şerhini okuduğum için. E, 565 ve 66 zayıfmış kardeşlerim. Onu dersten sonra tehdit ederiz inşallah. Evet. 567. Cahiliye devirdeki antlaşma. Evet. Abdurrahman İmdar Ak radyoğundan söylemiştir. Amcalarınla birlikte Kutayya Bin Antlaşması'nda bulundum. Bana kırmızı devler, verseler bile o anlaşmayı bozma. Muhayyeye döneminde, beni hisam, beni dürf ve İbnü Cudan'ın ellerini kokuysuna batarak mahzunları korumak üzere antristiklerle anlaşmadı. Ee,、evet. zaten、e, Muhayyebin、e, kokuya bananlar veya ellerini kokuya bandiranlar manasına gelir ki burada da、e, nihayetinde geçen、e, şerhi almış、e, tercüm mütercim güzel bir şey. Evet, dediği gibi. Kardeşlerim, cahiliyede yapılan bazı anlaşmalar vardı ki bunlar fitne adına veya gıtal adına veya kabileler arasındaki hileler adına yapılan anlaşmalardı ki dinimiz bunları ne yapmıştı? Tamamen haram kılmıştı. Ama biraz önceki anlaşmada da olduğu gibi Haşimoğulları, Zühre ve Teyim oğulları'nın yaptığı gibi bunlar da mazluma yardım etme ve akrabaya iyilik etme adına yaptıkları bir anlaşma. Yani cahiliyede yapılan bütün anlaşmalar tamamen kötü anlaşmalar manasına gelmiyor. Buradaki yapılan anlaşma ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ben daha çocukken diyor amcalarımla birlikte bu mutayyibin anlaşmasında hazır buldum. Onların diyor bu anlaşmanın bozulmasını diyor yani kırmızı develerin benim olmasına yeylemem diyor. Yani bu anlaşma devam etsin çünkü anlaşma mazlumlara karşı yardım etme ve、e, sıla-i rahimde bulunma, akrabalara iyilik etme adına yapılan bir şeydir ki kardeşlerim kırmızı deve Araplarda en değerli、e, şey varlık kırmızı devedir kardeşlerim. Yani günümüzdün mercedesi diyebileceğimiz çok değerli o zamanın. En değerli bir varlığı hayvanı kırmızı develer ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kırmızı develerimin olmasını istemem yeter ki bu anlaşma devam etsin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki burada da、e, cahiliye döneminin birçok şeyini biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kaldırıyor hatta birçok için ayağımın altındadır、e, sözünü ifadesini kullanıyor ki faiziydi işte ne bileyim. Kan dökmeydi. Kardeş kanı dökmeydi. Zulmetmeydi. Bütün bunları yasaklıyor Allah Resulü Selam.、Evet. Ama aleyküm selam ve rahmetullah.、Evet. Cahiliyede yapılan her anlaşma da kötü bir anlaşma değildi kardeşlerim. Güzel anlaşmalar da vardı.、Ki、bunlardan bir tanesi de Allah Resulü Selam henüz çocukken amcalarıyla birlikte şahit olduğu anlaşma. Bununla alakalı rivayetler gelecek inşallah. Evet 568 Genes İbni Malik radiyallahu aleyhi ve sellem peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mesud ve Zübeyri din kardeşi yapmıştır. Evet kardeşlerim dediğimiz gibi biraz önceki rivayetlerde de geçti. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam burada Müslümanları hep birbirine kardeş yapmış ve onunla ilgilenmiş, o onun evinde kalmış, tarlasını beraber、e, sürmüşler ve onu、e, tarladın mülkünde değil ama Çıkan üründe ne yapmışlardı? Birbirine ortak etmişlerdi. Ki muhacir ile ensar arasındaki bu kardeşlik hakikaten Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yaptığı ve sosyal düzende yani korunabilmesi için muhtaçların eline uzatabilmesi için yaptığı en büyük sosyal olaydan bir tanesidir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Evet 569. Enes İhbi Malik radıyallahu anh öyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Medine'deki evinde Kureş ile Ansar arasında kardeşlik anlaşması yaptı. Evet, Mekkeden gelen Kureş ile Ansarı enesraddiyallahu anhunun Medine'deki evinde kardeş ilan etmiş ve onlar da biraz önceki rivayetlerde geldiği gibi o kardeşliğin gereğini en güzel şekilde yapmışlardır. Kardeşlerim, hakikaten Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu bu kardeşlik, yani sosyal、e, olma açısından çok büyük bir olay ki、e, Allah'ın emrine gerçekleşmiş bir şey ki günümüzde de hakikaten ve her dönemde de ihtiyaç duyulan en büyük meselelerden bir tanesi insanların hakiki manada birbirleriyle kardeş olmaları ve komşusu açken. kendisi tok yatan bizden değildir buyurduğu gibi Allah Rasulü Aleyhisselam'ın her türlü şeyde verilen nimetlerde kardeşiyle birlikte paylaşabilmek, onların sıkıntılarını giderebilmek Allah hepimize hayır versin, komşusu açıkken kendisi tok yatanlardan bizlere eylemesin kardeşlerim, kahak bilip hakka tabi olan, bahtılı da bahtil bilip bahtilden sakanan kullarından eylesin inşallah. アラームセ e セミセネセブン a セミ i ネ、e、i ブギネアクタスタージャックヘアメネ i ミ i ザレナシベイレ i ザヘム e ィニアダイリ a フェアヘムアクレットイリクフェビザジェハンナマザブダンコローメハメ e ィネラハメティネジェネティネギフ i ィンコラランダンエイレビザメネスティネ i ネネネ e ネネネネ i ネ i ネネネ a ネネネ ı ネネネネネネ e ネネネネネネネ e ネネネネネネネネネネネネネネネネネ e ネネネネネネ i ネネネネネネネネネネ n ネネネ d e n sana s ネネネネネ r ネ z ya Rabbi. a l l a h ネ m amin s u b h a n ネ k e a l l a h ネ m bihamdik أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك واتوب اليك و آ خ ر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين